şeytan errecim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi şimdi bu enbiya suresinde sözü edilen her bir peygamber ile alakalı bir de ifadeinde ise hayatındaki önemli bir zorluk ve sıkıntı dile getirilerek o peygamber bize anlatılıyor. Bununla verilmek istenen mesaj açıktır. Yani eğer ben diyor Cenab-ı Allah adeta birilerine sıkıntı vermeyecek olsaydım hiç şüphesiz bunlar en çok sevdiğim kullarım olan peygamberler olurdu. En sevdiğim kullarım bunlar. Ve ben bunların her birisini ayrı bir sıkıntıyla sınadım diyor. Niçin? Çünkü sıkıntıları aşmak insanı hayatta sıkıntılardan yılmamayı öğreterek güçlü kılar. Hayatın zorluklarını metanetle fakat zorluklara teslim olmadan aşmayı öğretir. Peygamberler her konuda beşeriyetin en üstün öğretmenleri olduğu gibi zorlukları aşmak noktasında da beşeriyetin en üstün öğretmenleridir. Ve Kur'an-ı Kerim haliyle eğitici kitapların en büyüğüdür. Hem böyle nasıl olmasın ki? İlk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan bir kitap. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Veya hamd alemlerin Rabbi Allah'a Bahsustur. Özel olarak ona aittir. Niçin? Çünkü o Rabb olarak Rabb olarak terbiye etmiş. Kimi? Hepimizi. Bütün kainatı. Bütün kainatı. Terbiye ne? Yeri geldikçe tekrar ettiğimiz bir tariftir. Çünkü kelimelerimizin anlamlarını, kavramlarımızın anlamlarını yerli yerince bilmesek ne konuşulanı doğru dürüst anlarız, ne biz maksadımıza uygun kelime kullanırız. Terbiye İnşa'üşşeyi halen fe halen hatta yebluğal el muhaddedele Bir şeyi, her bir şeyi yani kendisi için Sınırı çizilmiş olan kemal noktasına, mükemmellik derecesine varıncaya kadar aşama aşama inşa etmektir. Sırasıyla inşa etmektir. Siz annesinden doğmuş bir bebeğin yürümesini bekleyemezsiniz. Yeni doğmuş. Yürüme zamanı gelecek. Zamanı gelince o çocuk yürüyecek. Doğar doğmaz. Sen ona, efendime söyleyeyim, çorbaları, kebapları, bilmem neleri, sulu yemekleri yediremez. Onları yiyemeyeceği için Cenab-ı Allah onun yiyebilecek gıdasını, beslenebileceği gıdasını daha doğar doğmaz. Hatta doğmadan önce gerekli bütün hazırlıklarıyla annesinin göğsünde halk ediyor zaten. Kör tabiat böyle bir şey yapamaz kardeşler. Mümkün değil. Şimdi peygamberlerin eğiticiliklerinden geldik. Ee, Yunus aleyhisselamın kıssasının bize bakan eğitici taraflarından bir tanesini hatırlatayım. Özellikle insanlara bir şeyler vermek, öğretmek, onlara bir şeyler kazandırmak isteyen insanlara sabırlı olmayı, bu hususta insanlardan daralmamayı, sıkılmamayı, onlara olabildiği kadar kalbinin en geniş haliyle muamele etmeyi öğretiyor. Çünkü Yunus Aleyhisselam Kavmini davet etti, etti, etti, etti. Değil mi? Kavminin inanacağı yok. Bir türlü inanmadılar. Sonunda Allah'ın onları iman etmeyenler olarak tehdit ettiği azabın belirtilerini görünce gelen azap bana da dokunmasın diye ayrıldı gitti. Cenab-ı Allah geçen dersimizde bahsettiğimiz şekilde bu şekildeki bir aceleciliğin ona ifade yerinde dünyada hatırlatmasını yaptı. Şimdi bu kıssayı anneler, babalar, öğretmenler, vaizler bizim gibi sizin gibi değerli kardeşlere hitap edenler, kısacası insanları eğitirken bir mesafe almalarını bekleyenler bu kıssadan ibret almak durumundadırlar. Bazen öğretmene öğrenci ifade elde öğrencilik muzipliği olsun diye. Anlamış olduğu, çok iyi hatta anlamış olduğu bir meseleyi anlamadım diye sorabiliyor. Olgun öğretmen öğrencisinin söz meclisten dışarı, ulan öğretmeni kerizledim demesi ihtimaline rağmen, Hiçbir şey olmamış gibi gayet olgun bir şekilde olayı yeniden tutar, onu açıklayandır. Azarlamaz. Bu kıssa bize bunu ve bu gibi şeyleri öğretiyor. Fakat ben gençliğimde hatırlıyorum. Bir vaiz efendi, ya niye şekil gibisiniz anlamıyorsunuz dediğini hatırlıyorum. Allah'tan korkun. Bunlar gelmişler namaz kılmaya, Allah'a ibadet etmeye, Allah'ın evine gelmişler. Ve seni sükunetle dinliyorlar. Sen ne hakla onlara bu hakareti yapabilirsin? Bu hakkı sana kimse vermez. Ne Allah verir, ne din verir, ne çatısı altında bulunduğun o güzel mabet verir. Hiçbir şey senin bu şekilde konuşmana müsaade etmez. Buna hakkın yok. Eğer öyle bir hak olsaydı Cenabı Allah Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında karanlık içinde karanlığa bulunmakta bulunmaya mahkum etmezdi. Baba olalım, anne olalım, büyük olalım, öğretmen olalım. Kısacası her birimiz her zaman başkasına bir şeyler öğretmekle imtihan ediliyoruz. Ve öğretmek ve eğitmek kadar da sabır isteyen ikinci bir iş yoktur. Çünkü eğitim nedir? Eğitim ifade ise kum tanelerini maharetle birbirine kaynaştırarak ifade ise ondan muhteşem bir dağ inşa etmektir. Kum tanelerini üst üste yığıyorsunuz ve dağ gibi bir insan ortaya çıkaracaksınız. Bunu tek başınıza yapmıyorsunuz zaten. Hayatın tümü, in her birimizin karşılaştığımız her bir kişi, her bir şahıs yerine göre bir küçük veya büyük. Tecrübesi, bilgisi bizden az veya fazla. Ondan kendimizi de ayrıca eğitecek bir şeyler öğretmeye, ondan bir şeyler almaya da kendimizi Hazır etmeliyiz ki Yunus Aleyhisselam kavmi gibi Zor durumlara düşmeyelim Akıllı insan Aynı zamanda Yani sadece eğitmene vazife düşmüyor Eğitime bizim de talip olmamız lazım Eğitim hayat boyu devam eder İlim tahsili hayat boyu devam eder Ama bizim insanımız Diplomayı alır, tamam artık gayeme ulaştım der. Doktorasını alır, profesörlüğünü alır, artık benim için alacak bir ünvan kalmadı. Sadece mezarımda müteveffa profesör yazacak der. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Çalıştığın alan, üzerinde durduğun alan ne olursa olsun, hiçbir ilmin veya bilimin sonu gelmez tamam ben ulaşacağım yere ulaştım dediğin an cehaletini tescil ettiğin andır tamam artık ben bu meseleleri bitirdim dediğin an cehalet diplomasını kendin imzalamış olursun kendi cehalet diplomanı kendin imzalamış olursun onun için sakın ha alanınız ne olursa olsun ister esnaf olun ister bir meslek sahibi olun ne olursa olsun Allah rızası için bir sınırda durmayı kendinize yedirmeyin. Helal harama riayet etmeyin demek değildir bu. Öyle değil. Elbette Cenab-ı Allah'ın hududu her halükarda uymamız gereken huduttur. Bizim söylediğimiz ilimle, tecrübeyle, meslekle alakalı bu iş burada biter kanaatine sahip olmamaktır. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah Yunus Aleyhisselam'ı ve kavmini bize örnek veriyor. Arkasından kiminle karşılaşacağız? Zekeriya aleyhisselam. ifadeinde ise saçı sakalı nurlu peygamber. Ve Zekeriya iznâdâ rabbehu rabbi la tezernî ferdâ. ...ve ente hayrul varisîn. Ha, şunu da hatırlatalım. Burada zikredilen peygamberlerin her birisinin... ...burada kısaca zikredilen kısası... ...daha uzun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in... ...başka yerlerinde zikredilmiştir. Çoğunlukla. Ama Yunus Aleyhisselam öyle değil mesela. Yunus Suresinde geçiyor. Ondan sadece burada söz ediliyor. Eee... Zilküf mesele bahsedildi, başka bir yerde kısası uzun boylu geçmiyor. Bazı peygamberler böyle, bazı peygamberler böyle. O ayrı bir konu. Bir de Zekeriya'yı hatırla diyor. Dediğim gibi bizim hafızamızda canlanan vasfı ne? Kendisinin Meryem suresinde söylediği nakledilen ''İnni vehenel agmu minni ve işte aler rasu Rabbim diyor gerçek şu ki yaşlılıktan dolayı benim kemiklerim zayıfladı, başım da adeta samanda alevin yayılması gibi hızlıca ağırdı diyor. Onun için ak saçlı, ak sakallı, nur yüzlü Peygamber. Rab'bine sesleniyor. Rabbi la tezrni ferde. Rabbim sen beni tek başıma bırakma. Ve ente hayrul varisin. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Yani bana hayırlı bir mirasçı ver. Bana mirasçı olacak hayırlı bir evlat ver. İşte edeb budur. Terbiye budur. feryad figan etmiyor. Kendisi çocuğu sevdiği için de, çocuk arzuladığı için de söylemiyor. ayet kelime Kerime ileride gelecek. Niye? Niye bana mirasçı ver diyor. Peygamberler miras bırakmaz ki. Bildiğimiz mal, mülk mirası yok Peygamberler. Aleyhisselam efendimiz böyle diyor. Nahnu ma'ashira'l anbiya la nurath ma sadaka. Biz peygamberler topluluğuna kimse mirasçı olmaz. Daha doğrusu miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız miras değildir. Ya nedir? Neyi bırakırsak sadakadır. Diyor. Çoluğumuza çocuğumuza bile miras bırakmayız. Yok öyle bir şey peygamberler. Peygamber aleyhissalatü efendimiz dahil. Biz çünkü biz peygamberlerin özelliklerinden birisi de budur. Miras bırakmazlar. Peki Zekeriya aleyhisselam niye beni yalnız bırakma ve sen mirasçıların en hayırlısısın diyor. Geçen dersimizde biraz buraya girmiş miydik? Heh. Şey de diyordu ki Meryem suresinde inni hiftul mevaliye min vera'i diyor. Aa, orada niçin evlat istediğini beyan ediyor Cenab-ı Allah. Ben diyor akrabalarımın, benim arkamdan gelecek akrabalarımın bırakacağım mirasa yani peygamberlik mirasına hakkıyla sahip çıkamayacaklarından korkuyorum dolayısıyla sen bana bu işi hakkıyla sahiplenecek bir mirasçı ver gerçekten de öyle mi oluyor? öyle oluyor ona Yahya aleyhisselamı veriyor peki Yahya aleyhisselama ne diyor? ey Yahya baban Zekeriya'nın bıraktığı mal mülkeyi sahip çık mı dedi hayır ne dedi? Ya Yahya Huzil kitabe bi kuvve dedi Ey Yahya Kitabı O zaman İsrail okullarının Kitabı Tevrat'tı Yani Tevrat'ı Tam bir kuvvetle tavizsiz, Kararlılıkla Sıkı sıkıya al Sıkı sıkıya sarıl ona diyor hem peygamber olarak kendin onun gereklerine ise onu yap, hem de senin ümmetin olan İsrail kullarına bu kitabı harfiyen uygulamalarını emret. Yoksa Cenab-ı Allah laf olsun diye haşa peygamber gönderip kitap indirmiş değildir. Kitap gereğince uyulsun, amel edilsin, olunsun, peygamber de adım adım o kitabın hayata tatbik edilmesinde takip edilsin, izlensin diye gönderilmiştir. Başka bir sebebi yok. Daha doğrusu en büyük hikmet bu. Onun için diyor ki festecebnaleh. Biz de onun duasını kabul ettik. Niye? Şimdi Bir insanın yaşı evlat sahibi olmaya müsait, eşinin de sağlık durumu çocuk sahibi olmaya müsait. Bunda normal bir şey yok. Zekeriya aleyhisselam bu konuda şahıs olarak yaşının geçtiğini zaten ima ediyor. Değil mi? Kemiyim diyor gevşedi, zayıfladı, yaşlandım diyor. Üstelik yine Meryem suresinde eşim de kısırdır diyor. Ama sen dilersen her şeye kadirsin. İman budur kardeşim. İman, Cenab-ı Allah'ın tabiata koymuş olduğu kanunları dilediği zaman değiştirebileceğine inanmakla başlar. Çünkü bu kanunları koyan Allah, kendisini bu kanunlara mahkum etmez. Etmez. Etmez. İnsanlar bile kanun koyma yetkileri olmadığı halde kanun koyucu meclislerinin üyelerine ne yaparlar? Ayrıcalıklar tanırlar. oğlu batıl bir iş yaptığı zaman kendi konumunu kollarken haşa, benzetmek gibi olmasın, meseleyi anlatmak için söylüyorum, Cenab-ı Allah'ın koyduğu kanunlara kendi kendisini mahkum edeceğini düşünmek, ...çok mantıklı değildir. Festecebna leh... ...biz onun duasını kabul ettik. Ve vehebna lehu Yahya... ...ve ona Yahya'yı bağışladık. Ve aslahnâ lehu zevceh... ...ve ona çocuk verebilmesi için de... ...zevcesini ifade edilirse ıslah ettik. Bazı alimler, müfessirler buradaki ayetin ıslahın doğum ile alakalı olmadığını, doğru bir doğurganlık kabiliyeti ile alakalı olmadığını, onunla evlendiği zamandan itibaren eşi bir peygambere yakışan bir salah, salihlik, iyilik, güzellik, mükemmellik özelliğine sahip olduğunu anlatıyor. Ayti Kerime'de şöyle bir gönderme de var veya işaret de var. Eşler birbirinize karşı salih olunuz diyor. Bir zat tanımıştım. <Gülüyor> <Gülüyor> çok affedersiniz, çayı böyle zevki diye öyle alıyor. Hıpırdeterek içiyor. <gülüyor> diye içer. Evlenmiş. Zaman zaman söylerdik ya hadi şimdi içiyorsun da evlenince bari yapma falan diye takılırdık. <gülüyor> Gel zaman git zaman evlendi. Bundan dolayı boşandılar. Çaylı. Evet. Hanımı böyle içme diyor. O böyle bir vazgeçmiyor. ya insaf ediyor. İnsaf... Ne olacak Saygı duy ya. Birinizden biriniz vazgeçsin bu işten. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük olursa olacağı budur. Ve inanın şu anda yıkılan yuvaların birçoğu bundan daha büyük sebeplerden dolayı yıkılmıyor. Temelinde anlayışsızlıklar. Temelinde birbirine karşı salih olmamak yatıyor. Yani ne erkeğimizde ne hanımımızda aileyi devam ettirmek endişesi artık yok. Bu bitti. Annelerde babalarda da yok. Yani kayınlar kayın babada kayın validede de yok kızım diyor sen ne zaman boşanırsan gel falan filan. Diyenleri de var. Yani yangına körükle gidilmez ki. Yangına körükle gidilmez ki. Ben kimseye evladınız ezilsin manasına da söylemiyorum. Fakat kurulmuş bir aile <gülüyor> muhafaza edilmek zorundadır. Muhafaza edilmesi için herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Birçok müfessir buradaki eşini ona salih kıldık. Onun lehine ıslah ettik, düzelttik. Ayetini, Ayetin bu bölümünü eşi onun için itaatkar, huyuna suyuna giden bir kadındı demek istiyor. Saliha bir kadındı. Ee, Zekeriya aleyhisselam da Yahya aleyhisselam da o manada huylarına, sularına gidilmeyecek bir insanda değillerdi elbette. Yahya aleyhisselam evlenmemiştir yalnız. Yani irdelersek her bir peygamberin hayatından bize bakan çok şeyler öğreniriz, alırız. Kısaca bunlara de bahsetmek istedim. Bir ibret daha ve en önemlisi bu bakın. O kadar kapsamlı ki. İnnehum bu sözünü ettiğimiz peygamberler özellikle de Zekeriya ve Yahya başta olmak üzere bu sözünü ettiğim peygamberler var ya diyor. Kanu yusariun fi'l hayrat. Allah. Hayırlarda ...koşuşurlardı... ...hayırlara... ...koşarcasına atılırlardı giderlerdi... ...hayır mevzu bahis oldu mu... ...yavaş kalmazlardı... ...durmak şöyle dursun... ...yavaş gitmezlerdi... ...iyice hızlanırlardı... ...hayır işlemek için... ...çok çabuk davranırlardı... ...gecikmezlerdi... ...çünkü... Her bir işin bir zaman içerisinde yapıldığını ve hiçbir kimsenin zaman denilen bu muhteşem olguyu yavaşlatmak, durdurmak şöyle dursun, asla yavaşlatamayacağını çok iyi biliyorlardı. Onun için hayırlı işlerde acele ediniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hayrı geciktirmeye gelmez. Şerri geciktirebildiğin kadar geciktir. Hatta hiç uğramazsın semtine. Fakat unutma ki ecelin senin yapmak istediğin hayırlardan önce gelebilir ve o hayırlarına engel olabilir. Onun için bağırcığı biraz daha fazla doldurmak için elimizden gelen aceleyi yapacağız. Hayırlarda acele, işte böyle. Peygamberlerin yaptığı iş. Ya peki Peygamberlerin öyle fazla hayır yapmaya ihtiyaçları var mıydı? Yok, yoktu. Çünkü Cenab-ı Allah Peygamber Efendimize verdiğini onlara da vermişti. Liyâqfirâlek Allahu ma taqdim min zambika wa ma taâkar <gülüyor> ana kadar yaptıkları ve gelecekte yapacakları muhtemel günahları eğer varsa Allah onları bağışlamıştır zaten. E ee, Böyle soran Hazreti Aişe'ye Peygamber Efendimiz'in cevabı neydi? Efele ekûnü abden şekûrâ. Ya Resulallah niye kendini bu kadar yoruyorsun? Niye bu kadar çok tehcüde kalkıyorsun? Ayakların şişene kadar ibadet ediyorsun? Niye üzerindeki tek elbiseye varıncaya kadar gerektiğinde onu sabaka veriyorsun? Evet. Efe la ekune abden şekura. <gülüyor> Cevap budur. Şükreden bir kul olmayayım mı? Hasan bin Sabit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için böyle diyor. Diyor ki eğer teşehhütte la kelimesini kullanmak durumunda olmasaydı o hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demezdi. Hediye gelmiş üzerinde elbise güzel. Sahabi görüyor ya Resulullah elbise çok güzel bana hediye edermisin diyor. Tamam diyor. Eve giriyor elbise kaplanmış olarak geliyor Resulullah içeride kalıyor. Çünkü giyecek elbisesi yok. Böyle bir şey görülmüş müdür duyulmuş mudur? Bir Resulullah yapardı bunu aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü onlar meşru isteklere hayır demesini bilmezler. Hayırlı işlerde de hediye vermek hayırlı iştir. Güzel bir iştir. Yaptılar bunu. Bir de bir iş yaparlardı ki her mümin için bunun bir hayat prensibi haline getirilmesi lazım. Hayatımızın hatta belirleyicisinin bu olması lazım. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَبِذْلَرَا korkarak ve ümit ederek dua ve ibadet ederlerdi. Bir gün ...bir arkadaşla konuşuyoruz... ...işte... ...Rabbim sonumuzu hayr falan... ...inşallah... Ee, ...günahlarımızı bağışlar falan filan... ...cehenneme götürmez, göndermez... ...cennete gideriz... ...gibi muhabbet ediyoruz... ...baktım arkadaş... ...ne demek dedi ya... ...he... ...bu kadar günahkar varken... ...Cenabı Allah bizi cennete koymayıp da... ...kimi koyacak... Senden başkalarını koyar, benden başkalarını koyar. Koyacak kimse mi bulmayacak? Gerekirse halk eder. İşte bu buradaki ilkeye aykırıdır. Ayet-i Kerim ki: "Ve olarak koydukları şeyi koydukları ve cilun. Verdiklerini verirler, korka korka verirler. Neden korkarlar? Ya bu amelim kabul edilmezse benim halim ne olacak? Rabbim bu amelimi herhangi bir sebepten dolayı yüzüme çarparsa ben ne yapabilirim? Cenab-ı Allah öyle gereksiz yere de amellerimizi yüzümüze çarparak bize zulmetmez. Mutlaka o amelin reddedilmesini gerektiren bir sebep olacak ki, eğer onu da affetmezse yüzümüze o zaman çarpar. Yani hatalı amelimizde, amelimizin reddedilmesini gerektiren bazı sebepler bulunsa bile, Cenab-ı Allah arzu ederse, onları nazar itibara alır, amelimizi kabul etmez, rahmetiyle muamele ederse, amelimizi kabul eder. İşte onun için korkacağız. bizim biz amelimizin keyfiyetini her zaman Cenab-ı Allah'ın istediği standartlara veya ölçeklere eriştiremeyiz ki buna gücümüz yetmez. 4 rekat namaz kılıyoruz. Toplam 4 rekatın diyelim ki çeyrek rekatinde ancak kalbimiz huzurlu olabiliyor. Gel de bu namazın kabul edilip edilmeyeceğinden korkma. Yok kesin edilir. Nereden çıkartıyorsunuz ya? Bunu kim söyleyebilir? Kim söyleyebilir? Kaldı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden hiçbir kimse kendi ameliyle kurtulamaz. Sen de mi Allah'ın Resulü. Evet ben de. Rabbimin beni rahmetine, rahmetine, Şöylece bandırıp çıkarması hali dışında bende. Peki en azından sahabelemize bel bağlamayacağız. Tek mi edeceğiz? Yok. Peygamberler böyle yapmadı. Hayırlı işlerde acele ettiler. Hızlandılar. Birbirleriyle yarıştılar. Öyle. Vesari'u ila mağfiretemin ve cennetin Arduha ki Allah. Eni sadece göklerle yerin eni kadardır. Göklerle yerin uzaklığı yani yeri bir tarafta tutacaksınız, göklerin en son noktası ne bileyim ne kadardır? Hiçbirimiz de bilemez zaten. Astronomi bilginlerinin söylediklerine göre. Binlerce yıldan beri sönmüş olan yıldızlar var veya yüzlerce yıldan beri ha? sönmüş olan yıldızlar var hala yıldızları bize gelmeye devam ediyor. Gel çıkışın içinden. Tasavvuru mümkün mü? Sallıyorlar. Bilmiyorum. Sallıyorlar mı? Sallamıyorlar mı bilmiyorum. Belki sallamıyorlar. Belki sallıyorlar. En uzak Gezegen şu kadar bizden uzakta. Peki bunların bize uzaklığı ne kadar? Unutmayalım ki ışığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre. 300 bin kilometre. Dört küsur kere bir saniyede ışık dünyanın etrafını dolaşır. İşte böyle bir cennet. Bu cennete birbirinizle yarışırcasına koşuşun diyor. Eni sadece bu kadar. Biz göklerle yer için bir uç bucak tespit edemiyoruz ki enini anlayabilelim cennetin boyutlarını kavramakta zorlanmayalım. Zorlanıyoruz gerçekten. Geçelim. Korku ve ümit İslam akidesinde en önemli imanı muhafaza etmenin en önemli esasıdır. İslam alimleri derler ki sağlık ve afiyet halinde korkumuz biraz daha ağır bassın. Hastalık ve ölüm döşeğinde de ümidimiz daha ağır bassın. Çünkü hastalık halinde Aczimizi, Allah'a muhtaçlığımızı, yani fakrımızı, çaresizliğimizi daha iyi idrak ederiz. Daha iyi idrak ederiz. Sağlık ve afiyet halinde de daha çok amel işleyebiliriz. Daha çok amel işleyebiliriz. Korkumuz çok olsun ki bizi amele yönlendirsin, motive etsin. Korku ve ümidin gerçek manası ne? Şu manası şu. Ben amelde bulunuyorum. Amelim dolayısıyla, imanım dolayısıyla Rabbimin bana rahmet edeceğini ümit ediyorum. Fakat Rabbime layık ve çile itaat edip edemeyeceğimden de emin değilim. Amelimin yüzüme geri çarpılmasından da korkuyorum. Yani mağfireti ümit etmek, azaptan korkmak. Bunu kuş nasıl kanatlarını birlikte dengeli açıp çırptığı zaman sağlıklı uçabiliyorsa bunları da hayatta mümkün mertebe dengeli tutmak kişinin kendisini sağlıklı bir şekilde amele yöneltmesi açısından ehemmiyeti budur. Ve başka nasıldı bu peygamberler? ve kanu lena Allah Huşu nedir? Türkçede bazı kelimeler maalesef yeterli gelmiyor. Veya benim Türkçem diyeyim. Huşu soyut bir korku değildir. Severek muhabbetle ve saygıyla birlikte kalpte yerini alan bir korkudur. Biz çünkü çoğunlukla korktuğumuz kimseleri pek sevmeyiz. Genelde insanın tabiatı bu. Ve sevmediği kimselerden daha çok korkar. Böyle. Fakat Allah'tan korku bu değildir. Allah korkusu daima muhabbetle, ve saygıyla, ihtiramla beraberdir. Takva da bu şekildedir. Peki saygımızın göstergesi ne? Emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Muhabbet peki? Ben Rabbimi sevdiğim için emirlerle uyuyorum. Yasaklarından kaçınıyorum. Onun emirlerine uydukça ona olan muhabbetim artar, sevgim artar, ona isyan ettiğim zaman da kalbimde onun sevgisine gölgeler düşer. Kuşuk, işte bu sevgiyi, bu saygıyı, bu korkuyu muhafaza etmek ve birlikte bunları dengeli bir şekilde devam ettirmektir. Haşiye bir kimse, Namazında mesela laubali olmaz. Gelişi güzel namaz kılmaz. Böyle alel acele rükû, sücud nedir? Peygamber Efendimizin tabiriyle yem gagalarcasına kılmaz. Vel lezînehum fî salâtihim haşiûn diyor. Müminin suresinde. Ve o müminler ki namazlarında huşu sahibidirler. Huşu ile namaz kılarlar. Dolayısıyla Huşu Aynı zamanda zilletle boyun eğmek demek. Ve haşaatin asvetu Lil hayyil kayyum Daha önce gördük Taha suresinde. Sesler Sesler Hayy ve Kayyum olan Allah'ın Huzurunda ...kısılmış olacaktır. Dolayısıyla böyle göstermelik değil... ...kalbinden gelen bir zillet ile... ...Allah'ın önünde küçüklüğünü, zilletini, kısacası kulluğunu... ...hissederek yaşamaktır huşu. Hem seviyorsun, hem itaat ediyorsun... Hem amelinin kabul edilmeyeceğinden korkuyorsun, azabından korkuyorsun. Hem de bütün nefsini, kibrini vesaireni ayaklar altına alarak onun önünde zilleti kendin için en büyük şeref biliyorsun. İşte kısacası huşu budur. Devam edeceğiz inşallah. Biraz nefes alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Şimdi Zekeriya ve Yahya aleyhisselamdan bahsedilmişken Zekeriya aleyhisselam ile de Yahya aleyhisselam ile de akrabalık bağları bulunan Meryem aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'dan söz edileceğini göreceğiz. Ee, Yahya Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam teyze çocuklarıydı. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın zevcesi Elisabat e, şimdiki Elizabet dedikleri Elisabat şeydi. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımıydı. Meryem de onun Küçük kardeşi aleyhisselam. Şimdi 91. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah ondan söz ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki her bir lafzın aslında yerine göre özel bir manası, özel bir maksadı vardır. Velleti ehsanet farcehe namusunu, iffetini sağlam kaleler gibi koruyan kadın diyor. Hasın kale demek. İhsan kale gibi muhafaza etmek Allah Onun için iffetini korumuş insana biz muhsan diyoruz. Muhsan yani böyle sağlam kaleler nasıl insanları, savaşçıları veya bir şehir ahalisini korumak için varsa ve koruyorsa aynı zamanda insanın da bu hususta kendisine böylece dikkat etmesi lazım. Bu bir. İkincisi Meryem aleyhisselamdan bahsediliyor. Meryem Aleyhisselam hakkında Yahudiler ne der? İsa Aleyhisselam'ın haşa, ve haşa, zina beledi olduğunu söylerler. Zina mahsulü olduğunu söylerler. Yani Meryem Aleyhisselam'a olmadık bir iftirada bulunurlar. O zamanın Yahudilerinin suçu sadece İsa Aleyhisselam'ı Roma valisine işkayet ederek onun üzerinden ta Sezar'dan, yani o zaman Roma hükümdarından idam hükmü çıkarmakla kalmıyor. İsa Aleyhisselam'ı gözden düşürmek için annesi bile onların o çirkef dillerinden kendisini kurtaramıyor. Ve orada işledikleri cinayetler 2000 yıldan fazla zamandır hala günümüze kadar uzanıyor ve devam ediyor. Allah ne fertleri ne toplumları Yahudilere yağdırdığı bela gibi bir belaya maruz bırakmasın. Günah işlemek, zulmetmek, insanları, masum insanları öldürmek zaten belanın en büyüğüdür. Evet. Ve onlar bu günahı hala işliyorlar. <gülüyor> Hatta bu işledikleri günahlar, geçmişteki atalarının işledikleri cürümler yanında çok fazla da kayda değer bir şey değildir. Dolayısıyla geçmişte bunca günahları işleyen, Meryem aleyhisselam gibi annesi tarafından Beytülmaktis'in hizmetine adanmış. Ve Makdiste büyüyüp yetişmiş. Kimin himayesinde? Zekeriya peygamberin himayesinde. Ve sen kalk bu kadına haşa iftira et ondan sonra da Beytülmaktis'te Mescid-i Aksa'da hak sahibi olduğunu iddia et. Böyle şey olmaz ki. Senin Beytül Magdis'le ne alakan var? Beytül Magdis'in gerçek sahiplerine, gerçek hizmetkarlarına bu iftirayı yapmak cesaretini kendisinde bulan bir kavmin Beytül Magdis'te hatta Kudüs'te en ufak bir hakkı olabilir mi? İşte Cenab-ı Allah velleti ahsanat farceha derken Yahudilerin bu tarih çapındaki büyük cürümleri olan böyle bir müstesna iffet abidesi kadına iftirada bulunmalarına dair bir gönderme var. cenab Allah niçin iftira ediyorlar? Çünkü İsa Aleyhisselam babasız doğdu diye. Ama cenab Allah o kadını temize çıkarmayı kendisi üzerine alıyor. Tıpkı Aişe validemizi radıyallahu anha temize çıkarmayı bizzat üzerine aldığı gibi. Evet, hiç kimse zulme uğramaktan korkmasın. Eğer gerekiyorsa Cenab-ı Allah o mazlumun hakkını müdafaa eder. Hiçbir zalimin zulmü yanında kalmaz. Sana yardım edecek bir insan kalmamışsa seni müdafaa etmeyi ve sana yardım etmeyi Allah üzerine alır. Onun için sakın mazlumiyetiniz sizleri zulme sürüklemesin. Demeyin ki beni kimse müdafaa etmez. Yeri gelir Allah sizi müdafaa eder. İnne Allah yedafe an <anil> ellezina amenu. Ayet. Allah iman edenleri savunur. Ne büyük şeref. İman ne büyük şeref bakın. Hiç kimse senin yanında yer almasa Allah senin yanındadır. İşte la tahzan inna Allah ma'ana budur. Resulullah'ın teslimiyetini, Resulullah Aleyhisselam Vesselam Efendimizin Allah'ın hükümlerine sadakatini ve bağlılığını ispat eden herkes üzülmesin. Allah onunla beraberdir. Yeter ki biz Allah'a verdiğimiz sözde sadık kalalım. İntansurullahı yansurkum. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. O yüzbüt aklamakı, bu da önemli. Ayaklarınızı da sağlamlaştırır, ayaklarınıza sebat verir. Sizi haktan kaydırmaz, haktan kayıp uzaklaşmazsınız. Orada sapasağlam sağlam durursunuz. <gülüyor> Allahla beraber olursanız Allah sizinle beraber olur. Allah sizinle beraberse varsın bütün dünya sizin düşmanınız olsun. İfade söz meclisten dışarı uz gelir, tırız gider. Ve anmi yok. Taif'te Peygamber e Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duasını biliyorsunuz. İn lam tekun gâzban ala'yı fala diyor. bana gazap etmemişsen, bana gazaplı değilsen, hiçbir şeye aldırmıyorum. İman budur. Yakin budur. Onun için Allah'la beraber olanın insanlardan bir beklentişi olmaz. O Onlardan bir şey beklemeyecek kadar yücedir. Onlar ona ne verebilirlerse versinler. Rabbinin muhabbeti, Rabbi ile beraberliğinin yanında hiçbir şey değildir. Hiçbir kıymeti yoktur. Onun için peygamberler, beşeriyete en büyük hizmeti yapan insanlar oldukları halde, ne demişlerdir? Biz sizden bir ücret istemiyoruz demişler. Çünkü ne verirlerse Allah'ın vereceği yanında bir şey değil ki. Ne verebilirsiniz ki bir peygambere? Ne vereceksiniz? Söylediler zaten Mekkeli müşrikler. Ey Muhammed ne oluyor sana? Atalarımızı ufaladın. İlahlarımızı ufaladın. Derdin zengin olmaksa hepimiz sana istediğin kadar para toplayalım, mal, mülk toplayalım. En zenginimiz ol. Derdin kadınsa, istediğin o an kadını sana bulup verelim. Hiç yetişirgemeyiz. Onlarla evlen gibi. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü Allah'ın vaadine olan imanı ve Allah'ın vadinin değerini bilmesi o kadar yüce ki benim bu davamdan vazgeçmem karşılığında. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verebilecek gücünüz dahi olsa bundan vazgeçmem. Allah'a yemin olsun ya Allah bu davayı kemaline erdirir yahut da ben bu uğurda ölür giderim. Mesela bu kadardır. Bu dava bizden böyle bir imanı bekliyor ve hak ediyor. Hak ediyor. Çünkü bu dava Allah'ın davası peygamberlerin davasıdır. Allah bu davayı yüklenmek için, bayrağını en yüksek burçlara dikmek için evvela peygamberler ondan sonra da bu ümmeti seçmiştir. Konumumuzun farkında olamadığımız için bu vaziyetteyiz. Çünkü konumunun farkında olan sorumluluklarının farkında olur. Sorumluluklarının farkında olan sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeye çalışır. Biz veyahut da bize ikram edilmiş olan bu konumu bir kenara bırakıyoruz. Başka hesapların, kitapların peşinden gidiyoruz. Müslüman hayatının belirleyicisi olarak İslam'ı kabul eder. Hayatının tamamını ona göre kurar. Mesleğini, ailesini, işini, aşını, her şeyini İslam'ın hududu içerisinde şekillendirmeye, keyfiyetlendirmeye çalışır. Ondan sonra da gücü yettiğince sonuna kadar da bu davayı yüceltmek için uğraşır. Eldeki imkanları bu uğurda kullanır. İşte Meryem aleyhisselam annesi tarafından mabedin hizmetine adanmış ve kendisi de bu hizmette hiçbir şekilde kusur etmemek üzere Kavminden ayrılmıştı. Mescidin veya şehrin doğu tarafında kendisini Allah'a ibadete vermişti. Peki Allahü Teala bu kadına nasıl ikramda bulundu? Allah Allah. Cenab-ı Allah diyor, Meryem suresinde gördük. Kullemâ dehal aleyhâ zekeryel mihrab ve ceda'indehâ rizkâ. Allah Allah dışarı çıkmıyor bir yere gitmiyor yanına sadece teyzesinin kocası ve onun himayesinde olması asem ile Zekeriya aleyhisselam giriyor başka kimse giremiyor Zekeriya aleyhisselam da onun mabedine ibadet ettiği hücreye her geldiğinde yanında bir rızık yiyor buluyor yiyecek buluyor hatta müfessirler Yaz mevsiminde kışın meyvesi Kış mevsiminde yazın meyvesi diye Açıklık da getiriyorlar Bunun rivayetini bilmiyorum ama Yani ne olursa olsun Ayet-i Kerime'nin söylediği de yetiyor bize Ve ceda indehâ rizqâ Kâla ennâ leki Çünkü görüp tanıdığı Bildiği Çarşıda pazarda gördüğü yiyeceklerden değil Farklı Şeklen benzese bile Farklı ayrıcalıklı özellikleri var. Kâlet huve min indillah. Allah'la beraberliğin mükafatı budur işte. O Allah'tan geliyor. Bu bunu akılla akılla izah etmeye kalkışmaya gerek yok. Allah'ın kanunları Bizim geldiğimiz aristomantığının kanunlarından veya deneysel, bilimsel falan çalışmaların bize öngördükleri, dayattıkları yasalardan farklıdır. Onlar da Allah'ın kanunudur. Fakat az önce de dedik ya birinci derste Cenab-ı Allah kendi kanunlarının haşa mahkumu değildir. Ama Cenab-ı Allah bunu bakın Meryem aleyhisselam gibi kimselere şahsiyetlere ızhar ettiriyor, gösteriyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi de çocuğu öldü, firavun öldürecek diye ödü kopuyor. Haklı. Böyle bir durumda hangi anne evladı için şey etmez ki? Endişelenmez ki. Biz ona diyor vahyettik. Onun için korktuğun takdirde onu sandukaya koy o sandukayı denize bırak yani Nil nehrine bırak nehir onu kıyıya çıkartacak benim de düşmanım onun da düşmanı da birisi alacak onu bitireceği bit büyütecek diyor Böyle bir şey görülebilir mi? bu ilahi tedbirin karşısında kim dayanabilir? niye? çünkü Allah istediği bir yere varmak istediği zaman Onunda da esbabını halk eder ve kimse ona karşı duramaz. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi Rabbim isterse sular müklüm büklüm burnur. <gülüyor> Suyu yokuşa çıkartıp tersine aktar. Bitti. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Hazreti Aişe soruyor. Ya Resul Allah. Kıyamet gününde yüzleri üstü haşredileceklerden bahsediliyor ya. Ya Resulallah, bunlar yüz üstü nasıl yürüyecekler diyor. Peygamber Efendimizin cevabına bakın. Onları iki ayak üstünde yürüten yüzleri üzere de yürütmeye kadirdir. Biz sanki iki ayak üzerinde yürümemiz mucize değil mi? Herkes iki ayak üzerinde yürüdüğü için bu mucizeyi kanıksamışız. Kanıksamışız. İlk görünüşte en azından bize öğretilen Halen öyle midir bilmiyorum Bize öğretilen yasalara Aykırıdır bir cismin Efendime söyleyeyim yerde durması için üç nokta üzerinde dayanması Lazım diyor e, Bizim üç noktamız yok Nedir bu ha, Ya da ben işte beyinciktir şudur budur Vesaire neyse artık o ayrı bir konu Ve bizde de Tavuklar da öyle Onların da üçüncü noktası acaba kuyruk tarafları mı falan filan veya kuşlar mı? Farklı. O konular benim alanım değil, bildiğim şeyler değil. Fakat netice itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Cenab-ı Allah bunu yapıyor. Meryem aleyhisselama hiç kimsenin gidip gelmediği yerlere, yani kuş uçmaz kervan geçmez bir yere dilediği gibi rızık gönderir. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında büyütür. Öldürmekten onu kurtarır. Firavun'a karşı çıkacak bir peygamber olarak İsrail okullarını esaretten kurtaracak bir hürriyet kahramanı, bir tevhid kahramanı yapar. Hmm. İşte Meryem Aleyhisselam böyle bir kadın. Cenab-ı Allah Müda onu müdafaa etmeyi kendi üzerine alıyor. O kadın ki namusunu adeta kaleler arkasında korunanlar gibi korudu. Fenefahna fiha min ruhina. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Gelen Cebrail Aleyhisselam Meryem Suresi'nde Nina hatırlayın. Sana tertemiz bir evlat bağışlamak üzere gönderildim diyor. Sadece bir üflemeden bahsediliyor. Ve bu üfleme ile yine ilahi bir takdir ve ilahi bir mucize olarak hamile kalıyor. Ama Atikerime burada veciz olarak olayı anlatıyor ve diyor ki ve وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Onu da, oğlunu da alemlere bir ayet kıldık. Bir alamet, bir delil, bir belge, bir mucize yaptık. Neye? Allah'ın kudretine, meşiyetine, Allah'ın emrini dilediği şekilde tahkik edip gerçekleştirmesine ve buna benzer. Diğer bütün hususlara biz onları, onu alemlere ama herkese ve özellikle de ona iftirada bulunan gaddar Yahudilere onu da oğlundu da bir ayet kıldık. Fakat onlar bu ayeti anlayamadılar. Niçin anlayamadılar? Meryem Aleyhisselam'a niçin iftira ettiler? İsa Aleyhisselam'ı niçin reddettiler? Az önce bahsettiğimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın duasında söylediği sebepten dolayı. Ben diyor arkamdan geleceklerin bu mirasa hakkıyla sahip çıkamayacaklarından çıkamaya, korkuyorum. Bir peygamber aynı zamanda muhataplarını en iyi şekilde tanır. Ve gerçekten onun dediği gibi korktuğu kadar vardı ifade herindeyse. Çünkü İsa Aleyhisselam da gelirse yetmez mi Zekeriyadan Yahya'dan çektiklerimiz dediler. O da gelirse kurdukları bir menfaat tezgahı düzeni vardı. İsa aleyhisselam da bu düzeni işletmeyecekti. Onlarsa bu menfaat tezgahlarının işlemesi için putperest kabul ettikleri Romalılarla bile işbirliği yaptılar. Bu işbirliğin ifade yerinde ise filmini çeken tutku diye galiba Türkçe'ye çevrilmiştirilmişti. Mel Gibson'ı Perişan ettiler. Amerika'da Yahudiler. Sinema salonlarının bir çoğunluğu Yahudi sermayesiyleymiş. Filmini oynatmadılar. 10 yıldır filmi vermiyoruz. Evet. 10 yıldır. He. Yok yapamıyor. Buyurun çıkın işin içinden. Yani Cenab-ı Allah ey Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de döne döne bu demek kavimden boşuna bahsetmiyor. Bize bu insanları tanıtıyor ki onlara zulmedelim, onlara hakaret edelim diye değil. Onların yeryüzünde bu kadar fesadı yaygınlaştırmasına fırsat vermeyelim diye. Haçlılar, Hristiyanlar onları önleyemediler, önleyemezler. Çünkü Hıristiyanlığı da bu hale, Getirenler yine Yahudilerdir. Şu andaki Hristiyanlık Hz. İsa'nın Hristiyanlığı değildir. Sen Paul'un Hristiyanlığıdır. O da Yahudidir. Yahudidir. Neo-Platoncu yani bir felsefeci Neo-Platonizmi öğretenmiş. İslam felsefesi de ona Eflutin derler. Zaten Resullerin işlerinde gönderdiği mektupları okursanız orada Neoplatonizmi nasıl Hristiyanlığa şırınga ettiğini çok iyi göreceksiniz. Sadece Neoplatonizmi mi? Hayır. Evlat edinme hikayesi yine Mısır'dan gelen bir anlayış. Vesaire. Teslis Aynı şekilde. Yani demek istediğim bu hale getirenler onlar. O halde bu Yahudi kavminin şerrinden beşeriyeti kurtarabilecek yegane güce ve donanıma sahip ümmet biz Müslüman ümmetiyiz. Başka türlü bu bela beşeriyetin üzerinden atılamaz. Tevrat'ın Zaman içerisinde yapılmış bir şerhine kutsal bir kitaptır. Hatta Yahudiler hayatlarını, projelerini, bilmem neyini, gelecek tasavvurlarını Tevrat'tan ziyade Talmud'a göre yaparlar. Talmud'da diyor ki, Yahudilerin dışındaki bütün insanlar Yahudilerin binmeleri için yaratılmış eşeklerdir. Ben kendim söylemiyorum bunu. Talmud'u bilen uzman insanların söylediklerini naklediyor. Beşeriyete bakışları böyledir ve bunu aynen hayata geçirmektedirler. Bu budur. Hiç kimse bugün Amerika'da ve diğer Avrupa'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde, yerine göre Rusya'da ve hatta, ve hatta çok cüz'i de olsa, sınırlı da olsa ve dolaylı da olsa Japonya, Çin dahil olmak üzere Yahudi sermayesinin ve lobilerinin direkt ve en direkt etkilerinin olmadığını kimse söyleyemez Dünya siyasetini yalın olarak ve gerçek bir şekilde dünyada olanı biteni bilen bunun farkında olur, farkında varmak durumundadır Onun için Kur'an-ı Kerim bu manada Onların tarihlerine, kara tarihlerine, zalim tarihlerine, hakka muhalif tarihlerine, Allah'a isyanlarla, peygamberlere isyanlarla, peygamberleri öldürecek kadar ağır cürümlerine sürekli olarak gönderme yapar. Anlatır, dile getirir. Bundan maksat, Tarihte sadece o insanların bu cürümlerini bize anlatmak değildir. Ey ümmet karşınızda işte böyle bir ümmet vardır diyor. Sizin sorumluluklarınız budur, onların yapmak istedikleri fesat budur. Dolayısıyla size düşen onların fesatlarını, efendime söyleyeyim, zalim kamçılarının beşeriyetin sırtında şaklatmalarını önlemektir diyor. Bu budur. Bunu yaparken de zulmetmeyeceksiniz. Biz etmedik. Biz etmedik. Endülüs'te Yahudilerin rahat ettikleri kadar hiçbir dönemde rahat etmemişlerdir. Endülüs'te Müslümanlar kıtır kıtır doğranırken Müslümanların bir kısmı Haçlıların ve Engizyon mahkemelerinin takibatına uğrayıp kendilerini kurtarmak için hatta denizlere bile atarken Osmanlı'nın bir manada Müslümanları da kurtarmak için gönderdiği gemiler Rinn, söyleyeyim yarısından fazlası Yahudi ile dolup geldi. İslam hakimiyetinde yaşayan Yahudiler hiçbir dönemde rahat etmemişlerdir bu kadar rahat ettikleri kadar. Başka hiçbir zamanda. Fakat kadir kıymet bilmek karakterleri de maalesef o kadar zayıf ki halen gördüğümüz, görmekte olduğumuz ümmete bu zararları, bu ziyanları verebiliyorlar. Savunmasız gençleri bir manga asker elindeki namlul silahlarla bir anda infaz edebiliyorlar sokak ortasında. Dolayısıyla bizler Kur'an'ı ve İslam'ın adaletini esas alan bir çerçeve boyutlarda muhatap olduğumuz beşeriyeti inançlarıyla, değerleriyle, ahlakıyla tanımamız gerekiyor. Tanımadığınız bir şeyle siz ilişki kuramazsınız. Tanımadığınız bir toplulukla ilişki kuramazsınız. Şimdi... 92. Ayet-i Kerime'ye geliyoruz ve bu Ayet-i Kerime çok önemli bir Ayet-i Kerime. Kur'an-ı Kerim'de bir burada, bir de ileride Mü'minun Suresi'nde yani Haç Suresi gelecek nasip olursa ondan sonra Mü'minun Suresi'nde tek kelime farkıyla tekrar edilen bir Ayet-i Kerime. İki defa tekrar ediliyor tek kelime farkıyla. İnne hazihi ummetukum Ümmeten vâhideh ve anâ rabbukum fe'budûn İnsanlığın geçmişte ve gelecekte huzur kaynağı bu ayet-i kerimedir. Beşeriyet bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirdiği kadar mutlu mutluluk içerisinde yaşayacaktır. Bundan uzak kaldığı sürece de bedbaht olacaktır. Ayet-i kerimenin meali şu. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Huzurun parolası budur. Huzurun adresi budur. Yaşamakta olduğumuz sıkıntıları ve dramları, İsteyen istediği gibi söyleyeyim, cezai müeyyideye sebep kabul etsin. Şu andaki Türkiye'deki anayasal sistem bu ayet-i kerimenin tatbikine imkan vermediği için Türkiye'de yaşanan bu hadiselerin de kolay kolay sonu gelmeyecektir bu vaziyette. Mesele şu, hepimize evvela tek bir ümmet olduğumuza iman edeceğiz. Aynı ümmetiz. Bütün peygamberlere ve bütün herkese bu ayet-i de hiç kimse özel olarak seslenmiyor. Bütün beşeriyete sesleniştir bu. Sizin bu ümmetiniz aslında tek bir ümmettir. Ve ben de sizin Rabbinizim. Bana ibadet edeceksiniz. Türkümüzle, Kürdümüzle, Lazımızla, Çerikemizimizle, Arabımızla, her bir şeyimizle. Etnik adımız, soyumuz, vasılımız, aslımız ne olursa olsun. Bir arada yaşamanın birinci şartı birbirimizi evvela beşeriyet kardeşi kabul etmekten geçer. Yani Nisa suresindeki birinci ayet-i kerimeye, Hucurat suresindeki dokuzuncu ayet-i kerimeden itibaren gelen ayet-i kerimelerle iman etmekten geçer. Biz sizi ey insanlar, bakın, Medine'de inen surelerde Ey insanlar hitabı çok azdır Fakat Medine'de inmiş bir sure olan İsa suresinde Ey insanlar hitabı var Biz hepinizi bir tek candan yarattık O halde Kavmini ileri sürerek Birinin diğerine üstünlük sağlaması Veya bir kavim sana olur ya Belki zulmetmiştir Zulmetti diye kavmiyetçilik adına intikam almaya kalkışmalarının Adil ve hatlı bir tarafı olamaz Sizi tek bir candan yaratan Düşünmek lazım bunu İyi anlamak lazım Herkesin Zalimin de Mazlumun da yönetenin de yönetilenin de Küçüğün de büyüğün de düşünenin de yazanın da Çizenin de hukukçusunun da her kimse, Herkesin Bunu iyi anlaması lazım Sizi tek bir candan yaratan Ondan eşini var eden her ikisinden pek çok erkek ve kadın türeten Rabbinizden ve aranızdaki akrabalık bağlarını koparmaktan korkun diyor biz akrabayız aynı anne ve babadan gelen kardeşiz kavmiyetçilik ne oluyor Bunu kim kabul etmiyorsa kabul etmediği oranda imanını gözden geçirsin. Bu budur. Böyle olan Rabbinizden korkun. Akif, merhum Arnavutluğun kaybedilmesi üzerine kitabının, sefahatın, hakkın sesleri bölümünde şöyle diyor. Hani milliyetin İslamidi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursa yine a milleti, milliyetine diyor. Ya? Evet diyor. Ben ki evet arnavudum, arnavutluk elden gittikten sonra ona ağıt yakıyor. Ben ki evet arnavudum, başka bir şey diyemem işte perişan yurdum diyor. Arna utluk ne demek? Var mı şeriat attayeri? Küfür olur başka değil, kavmini sürmek ileri. İslamı bilen bir şairdi Akif rahmetullahi yani. Kur'anı bilen ve ona hakkıyla iman eden birisiydi. Ve sonunda diyor işte evet ben ki evet arna oldum. Başka bir şey diyemem işte perişan yurdum. İbret alın diyor. Ya? Yüzyıl önce aşağı yukarı yazdığı bir şiirden bu kadar kısa zamanda insanlar nasıl akıllarını bu kadar peynir ekmekle yiyor? Türkiye Cumhuriyeti Türk kavmiyetçiliği yaptı. 50 yıl 60 yıl yapsın. Yanlışın karşılığı yanlış değildir. Yanlışı çoğaltmak olur. Yanlışı boğmanın yolu doğruya sarılmaktır. Hakka sarılmak. Başka türlü yanlışın dibi kökü kurutulamaz. Onun için bugün Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduğu kaos bu ayeti kerime ile alacak çözülür. Bu ayeti kerimenin ruhundan başka bir yolla çözülemez. İnsanlığı kardeş bilen bir kimse yüzlerce kişiyi öldürmek pahasına insanların toplanttığı bir yere bomba koymaz kardeşim. Bunu kimse yapamaz. Mümin böyle bir şey yapamaz. Çünkü Allah'ın önünde hesap vereceğinden korkar. Allah'ın önünde hesap vereceğinden vereceğini hesaba katmayan insandan da her şey beklenir. E Türkiye Cumhuriyeti vaktiyle ne mutlu Türk'üm diyene demeyi öğreteceğine Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i öğretseydi ya Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir Ve ben sizin Rabbinizim O halde bana ibadet edini öğretseydi ya Fırtına eken rüzgar biçer Hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım Türkiye yüz yıl önce işlediği hatayı ümmeti dahil düzeltme zamanı gelmiştir. Hiç kimsede bu yürek yok. Kardeşim biz yüz yıldır kendimize ve beşeriyete karşı cinayet işledik. Toplumuza karşı cinayet işledik. Onları birbirine düşürdük. Birbirlerini kestirdik. Birbirlerini öldürdük. Yeter bu Yakup. Yeter. Yeter. Allah'ın dinine niye sarılmıyoruz? cenab Allah ''Ve atasimu bihabdillahi cemya'' diyor. Biz Türkçe'ye sarılın diye tercüme ediyoruz. Hayır manası yetmiyor. Ayet-i Kerime'yi anlatmıyor. İhtisam aynı zamanda kişinin kendisini her türlü tehlikede koruması demektir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak kendinizi her türlü tehlikeye karşı ancak koruyabilirsiniz demektir. Allah'ın ne? Allah'ın dinidir. Kur'an-ı Kerim'dir. Ya şu kadar yıl sonra Kur'an-ı Kerim konulduğu okullara oda seçmeli. zındıklar bir hop kalkıp hop oturuyorlar ya. Ya zındıklarınız şun durun. Vallahi Müslümanlığın ve Kur'an'ın size de faydası var. Zındık bile kalsanız faydalı. Böyle şey olmaz ki. Bu, biz bu bu topraklarda İslam'a burkin hangi hayırsız memeden emildi, emzirtildi, büyütüldü? Kim ne derse desin. Malezyasından yani Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar. Bu kadarını da söylemiyorum. Bütün insanlığın tek bir kurtuluş şansı vardır. Tek bir reçetesi vardır. Allah'ın insanlar arasında kardeşliği esas alan dinidir. Bakın isteyen istediği inancı seçsin. O onun tercihidir. Fakat İslam kafir bile kalsa... İslam'ın şemsiyesi altında kafiri bile mutlu eder. Nitekim İslam tarihinde bu böyle olmuştu. Bu böyle olmuştu. İslam hakimken ne Ermenisi itiraz etti ne si itiraz etti ne Laz'ı itiraz etti ne Arab'ı itiraz etti ne Kürd'ü itiraz etti hiç kimsenin bir itirazı yoktu. İtiraz sadece İslam'ın eğer olmuşsa yanlış uygulamasınaydı. İslam'ın kendisine bir itiraz yok. Fakat şu anda İslam kim ne derse desin o da bir vakadır. Kardeşim beşeriyete giydirilmiş olan bu emperyalizm deli gömleğine İslam aykırıdır. İşleyen bu emperyalist çarkı durdurabilecek ortadan kaldırabilecek tek bir güç, reçete sadece ve sadece İslam'dır. Onun için İslam istenmiyor dünyada. Kimler tarafından fesadı körükleyen fesadın egemen kalmasını devamını isteyen kimseler istemezler. Fakat bütün fesatların kurutulmasının, fesat çarkının durdurulmasının reçetesi de bu kısacık ayet-i kerimededir. Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Bu birinci şart. İkincisi de ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edeceksiniz. Ediniz. Ümmet de tek, Rab de tek. Allahu Ekber ümmet eğer en azından İslam ümmeti tek bir ümmet halinde ortada değilse, Rabbe de gerektiği gibi gerçek manada ibadet etme şansını kaybeder. Günümüzün vakası da bunun en açık delilidir. Evet. O halde Beşeriyet insanlık bazında insan kardeşliği ve din kardeşliği dışında ayırıcı ne kadar fikir, düşünce, ideoloji, ton farkı bile tahammül edebileceğimiz bir şey değildir. Bizi böler, parçalar, birbirimize düşürür, birbirimizi birbirimize yedirtir. Yüzyıldır bu coğrafyada yaşanan bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık yeter artık. Biz kendi kendimize zulmetmekle bırakmadı bizi Allahü Teala. Başkalarını da bizlere musallat etti. Onun için Suriyesinin de, Irak'ın da, Türkiye'sinin de. Arap Yarımadası'nın da, Mısır'ın da, Kuzey Afrika'nın da, İran'ın da, Afganistan'ın da, Pakistan, Bangladeş, Hindistan nereye giderseniz gidiniz hepsinin bütün problemlerinin çözüm anahtarı veya bu anahtarın ilk dişi, ilk dişi ve vazgeçilmez dişi bu ümmetin tek bir ümmet olduğunu fark etmesi ve tek bir ümmet olarak sadece Allah'a ibadete yönelmesi. Yani Allah'tan başkasına kul olmayı kabul etmemesi. Yani ibadetini tanzim eden Allah olduğu gibi hayatının her türlü ilişkisini de hukukisinden siyasisine kadar, ekonomik olanından ahlaki olanına kadar, Bireyselinden toplumsalına kadar bütün ilişkilerini Allah'ın emir ve hükümleri çerçevesinde düzeltmeyi kabul etmekten başlar. Ümmet olmanın, tek bir ümmet olmanın şartı da budur. Yani sadece Allah'a ibadet etmenin en kamil manasıyla şartı ümmet olmaktır. Ümmet olmayı muhafaza etmenin şartı da sadece Allah'a ibadet etmektir. Cenab-ı Allah bizleri bu i Kerime'nin işaret ettiği o en ideal ufuklara erişmeyi ümmeti tek bir ümmet ve bu tek bir ümmeti de sadece ve sadece Allah'a ibadet eden bir ümmet haline getirerek hem kendisini mutlu etmesi hem beşeriyet için de mutluluk kaynaklarını ve ışığını teşkil etmesi için nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Bugünkü dersimiz de burada nihayet ermiş olsun subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin